Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam büyük şehirlerde iki namazı cem edilebilir mi? Yani öğlen ve ikinde akşam cem edilebilir mi? Medine'de yapıldığına göre bu. Neden büyük şehirlerde olmasın? Arafat vakfesinde cem ve kasr için sebep olmamasına rağmen Cem ve kasr bizim zamanımızda delil olmaz mı diye sormuş. Şimdi yalnız e, tabi burada veda hacında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğlenin akşamda yastığı cem ettiği, birleştirerek kıldığı konusunda ittifak var. Yani meşhur hadislerle 120 bin sahabeye peygamberimizin uyguladığı e, bilinen bir hadise. Yani orada namazın vakitleri yerleri değiştirilerek ikinin namazı öne alınmış. Ölenle birlikte kılınmış. Akşam namazı, yastı namazının vaktinde sona alınmış. Vakti çıktıktan sonra akşam namazı birlikte kılınmış. Bu konuda ittifak var. Fakat e, diğer e, konularda özellikle evet Allah Resulü'nün çok az da olsa Medine-i Münevvere'de mukimken, seferi falan değilken de ölenlekindi ikindiği akşamda yastıyı cem ettiği rivayeti var. i̇bn Abbas'tan gelen geliyor bu rivayet. Ümmetine kolaylık olsun diye bu yaptı ilavesi de var. Yani dolayısıyla bu yolla peygamberimiz bir kolaylık göstermek istemiş. Çok yağmurlu günde geç çıkmış. Uzakta olan sahabiler çok aşırı yağmur sebebiyle zamanında gelemezler düşüncesiyle cemaat toplansın diye kendisi de geç mescit kısmına geçmiş. Böyle namazını kıldırmış, arkadan ikinciyle kıldırı vermiş. Ama bu çok fazla olmamış. Birkaç defa Başka bir çok sıcak günde de bunu yapmış peygamberimiz ama sık sık yapmamış. Şimdi bunu çok genelleştirerek icafiri kesimi bunu abartmak suretiyle madem peygamberimiz Medine'de yolcu olmadığı halde bunu yapmış, biz sürekli yapsak ne olur noktasına getirmişler bu konuyu. Aslında öyle değil. Allah'ın Resulü bildiğimiz gibi bir yıl kadar Mekke döneminde namaz kıldırmış imkan oldukça. 10 yıl süreyle de Medine-i döneminde sürekli mihraba geçerek namaz kıldırmış. Ve Sallü kevera et tümüni buyurmuş. Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız namazı o şekilde kılınız. Dolayısıyla sahabeler de peygamber efendimizi evet öğlenle kindi, akşamla yastığı cem etmiş ama çok az olmuş bu. Birkaç defayı geçmemiş. Şimdi öbür tarafta 10 yıl, 11 yıl süreyle hatta kıldırılan normal namazlar var kendi vakitlerinde. Beş defa ezan okunarak ayrı ayrı vakitlerde kılınan cemaat namazları var Medine merkezinde. E, nadiren de söylediğimiz gibi çok sınırlı şekilde e, cemedilere kılınan var. Şimdi biz çok nadir kılınanı ölçü alarak biz de büyük şehirlerde sıkışık durumlarda cem ederiz, erken kılarız. Öğren namazı ikindiyi birleştiririz. Veya geç kaldıysa ikisini cem ederek kılarız gibi düşün, düşünmek yerine mümkün oldukça kendi vakitle namazı kılmak lazım. Tabi kendi vaktinde kılarken zorlanmalar olsa birinin son vaktine geciktirme imkanı tabii ki var. Neden var? Çünkü malumunuz Cebrail Aleyhisselam Miraç gecesinde namaz farz kılınca ertesi gün geliyor rivayete göre Peygamber Efendimiz'e iki gün süreli namazın kılınma şeklini, rekatlarını ve kılınma vakitlerini gösteriyor mesela. Yani ne kadar ayet kelimelerde kerimelerde e, genel ifadelerle namaz vakitleri belirlenmişse de Cebrail Aleyhisselam bizzat ilk ve son vaktini göstermek üzere Allah Resulüne e, namaz kıldırmış örnek olarak. Rekatlarını da peygamberimiz o zaman Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiş, kabul ediliyor. Mesela birinci gün e, imsak vakti dediğimiz sabah namazını kıldırırken Cebrail Aleyhisselam e, sabah namazını kıldırıyor. Peygamber Efendimiz iki rekat olarak farz namazını. E, e, öğlen namazına gelince, öğlen namazını tepe noktasından güneş biraz batıya meyredince, şu anda ölen ezanların okunduktan sonraki süreçte öğlen namazını kıldırmış. Onun sonra ik, e, namazında geliyor, iki namaz için. Cislimlerin görüntüsü bir misli olunca kıldırmış. Mesela birinci gün. E, yine birinci gün İkindi namazını cisimlerin gölgesi iki misli olunca kıldırmış. İkindi namazını. Ondan sonra e, akşam e, güneş batınca da akşam namazını kıldırmış. Biraz o karanlık basmadan da yastı namazını kıldırmış. Birinci gün. ilk vakitlerinde kıldırmış yani. İkinci gün gelmiş Cebrail aleyhisselam. Sabah namazını biraz ortalık aydınlanınca kıldırmış. Tabi güneş doğmadan önce. Öğlen namazını cisimlerin gölgesi bir misli olunca kıldırmış. Son vakti. hadis Metin'de öyle geçiyor. Bir misli olunca. Fakat ikindi namazını e, iyice akşam şeyine bırakmamış mesela. Birinci gün hemen e, cisimlerin gölgesi bir misli olunca kıldırdığı ikindi namazını, cisimlerin gölgesi iki misli olunca fazla geciktirmeden kıldırmış Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam ikinci günü. Akşam namazını yine aslında geciktirmeden kıldırdığı rivayeti var. Yastı namazını da gecenin e, gece yarısı olmadan, gecenin 3'te biri falan geçince. Yani şu anda gece yarısı mesela saat 12'de oluyorsa, saat 6'da akşam ezanı olduğunu kabul edelim. Veya 8 mi 8'de akşam ezanı olduğunu kabul edelim. 12'de veya 1'de gece yarısı oluyorsa, e, gecenin 3'te biri dediğimiz zaman, akşamla sabah namazının arasını 3'e bölersek, yani gece yarısına gelmeden o aralarda saat 10'da 11'de gibi yani ikinci günü eee namazını bu şekilde gecikmeli kıldırmış ama taş sabah namazı kadar beklememiş tabii ki veya geciktirmemiş. Şimdi Cebrail Aleyhisselam gösterdiği bu vakitler demiş Cebrail Aleyhisselam namazın kılınacağı vakitlerdir. İlk ve son vakti arasında bu namazlar kılınabilir. Şimdi dolayısıyla o esneklik tabii ki namazların vakti içinde kılınmak şartıyla var. Biz bunu dikkate alarak Belki çeşitli sebeplerle öğle namazını geciktirdik, ikindiye yaklaştık diyelim, cisimlerin gölgesi bir misli olmaya yaklaştı. İkindiye, öğle namazını kıldık Baktık, gerçekten de e, ikindi namazı vakti de girmiş durumda mesela. Öyle denk geldi, o güne mahsus. En nasılsa öğle namazı gecikti Kıldık, baktık ki ikindi da kılınabilecek noktaya gelinmiş. Zaten esnek bir alan da var. O günü öyle kıldık ama her gün bunu yapalım dersek uygun olmaz. İşte, Caferi tarafı her gün bunu yapmaya kalkmış orta noktada. Biz demişler bir ezan okuruz, öğlen ikindiği cem ederiz, birleştiririz. akşamı yatsıyı da birleştiririz. Bu seferde tabi namaz vakitleri üçe düşebiliyor. Şimdi dolayısıyla bu derece konuları ileri götürmenin anlamı yok. Beş vakit namazı ayrı ayrı kendi zamanlarında kılmak asıldır. Bunun dışına çıkma zarureti hasıl olursa çok dara düşme durumlarında birinin son vaktine doğru bırakma akla gelebilir. Ya da hiç olamıyorsa kazaya kaldığı da olabilir tabi. Cemetmektense veya cemet ve alışkanlığı yerine her nasıl takılmıyorsa kazaya kalır. Kaza olarak takılır Yani Dolayısıyla e, namazların vakitlerini değiştirme yetkisi müminler de olmaması gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam vergi vermek yeri, zekat yerine geçer mi diye sormuş. Şimdi tabi zekatın bildiğimiz gibi verilmesi gereken yerler Tevbe Suresi 60. Ayet-i Kerime'de açıklanmış. Sekiz sınıf var bilindiği gibi. Fakirler, miskinler başta olmak üzere. اِنَّمَا صَدَقَاتُ الْفُقَرَى وَالْمَسَاكِينَ Şüphesiz bu sadakalar yani zekatlar fakirler için miskin hiçbir şey olmayan yolda e, ortada kalmış olan, malı mülkü olmayan kimseler içindir vel amelinele zekat memurları zekatla ilgili görevli olanların maaşları zekat fonundan verilir bu ayet kelime göre Ve mevsati kulubuh kalpleri İslam'a ısındırmak istenen kimselere verilir peygamber efendimiz zamanında sayıları 30 40'a kadar çıkan müellefe kulüp denilen bir sınıf varmış peygamberimiz tarafından tespit edilen ya da başvurduğu için kendisine zekat verilen ki bunların içinde fakir olmayanlar da var yerine göre onlara pay veriliyor Sus gibi bir çeşit. Yani İslam'a ısınsınlar, Müslümanlara zarar vermesinler anlamında memnun kalsınlar diye desteklenen kimseler var. Mörefe kulüp onlar oluyor. Ondan sonra وَالْعَمْلَا لَا وَفِرْرِقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَفِرْرِقَابِ Köle azadı. Durumunda olan, e, azad edilecek kölenin bedelini ödemek yoluyla gerekiyorsa eğer onu hürriyetine kavuşturma için sarf edebiliyor. E, Velgarimine Borçlu olanlar mesela. Borca batmış, borcunu ödeyemiyor, alacaklar peşinde. Çoluk çocuğunu geçindiremeyecek duruma düşmüş, borçları da var. Onun borcunu zekatla kapatıvermek mesela, maddelerle birisi de bu. Vefisebillah bil. Allah yolunda mücahid eden, menfisebillah manasında mücahitler başta. Ayrıca haç için yola çıkmış, parasını çaldırmış, yolda mağdur olmuş falan neyse. Ona zekatla destek veriyoruz mesela. Remli Sevil yolda kalmış. Genel olarak yolda kalmış. Memleketine parası olmadığı için gidemiyor mesela. Parasını çaldırmış, yolda kalmış. Ya da trafik kazası geçirmiş. Tedavi olması gerekiyor. Arabası çekilmesi lazım. parası Acele ameliyata alınması gerekiyor. Pahalı tedaviler lazım. Ama te, trafik kazası geçiren, uzaktan gelen bu kişinin parası yok, yolda kalmış. Biz durumuna bakıyoruz, felakete uğrayan bu kardeşimizin tedavisini yaptırıyoruz, ameliyatlarını yaptırıyoruz, arabasını çektiriyoruz ve ona yardımcı oluyoruz. Bu konuda 10 bin lira para harcadık diyelim mesela. Ama kişi zengin aslında memleketinde, belki fabrikası var, firması var yerine göre veya çiftliği çubuğu var. Ama o sırada yolda kalmış ya parasını çaldırmış hırsızlara veya trafik kazası geçirmiş elindeki parası kesin yeterli olmuyor. Ve biz elinden tutuyoruz. Ödemeleri yapıyoruz. Bir beklentimiz bunun, bunu bana öder diye beklentimiz de yok aslında. Kimi olduğunu da bazen bilmeyebiliriz. Memleketinde nesi var nesi yok bilgimiz olmayabilir. 10 bin lira ödeme yaptık diyelim. Bunu zekatımızdan düşebiliyoruz. Ondan sonra bu tedavi olan kardeşimiz tabii ki buradan hastaneden çıkınca memleketine döndü. Bizim tabii telefonumuzu, adresimizi almıştı. 10 gün, 20 gün geçmeden bize 10 bin lira hemen para transfer edilmiş. Para geldi mesela. Fakat biz ona zekat olarak dağıtmıştık o parayı. Şey Zekat niyetiyle daha doğrusu ona vermiştik. Dolayısıyla bu geri gelince onu da tekrar fakirlere dağıtırız. Bu defa Cenab-ı Hak Ümit ediyoruz iki kat ecir verir mesela. Biz zaten bunu gözden çıkardık zekat diye harcama yaptık yoldan yolda kalan kardeşimize. Sonradan bu para bize dönüşü oldu. Yeniden dağıttık fakirlere. İkinci bir ecir tabii ki alma, almamız söz konusu. İşte bu şekilde yolda kalmışa da. bu Kısaca burada 8 sınıf sayılmış. Bu 8 sınıfa zekatın verilmesi aslında. Şimdi gelelim devlet aldığı vergiyi. Acaba bu 8 sınıfa mı harcıyor? Buna bakmamız lazım. Fakir kesime falan da devletin harcadığı var muhakkak. Biraz önceki sınıflardan bazılarına devletin tahsisatları olabilir ama genel kalem olarak düşündüğümüzde devletin topladığı vergilerle yapılanlar nedir? Yol yapılıyor, köprü yapılıyor, hizmetler, personel, memur maaşları ödeniyor, emek vesaire. Devletin yaptığı hizmetler belli. Bunların içinde 8 sınıfa giren olsa da sınırlı miktarda oluyor. Yani kontrollü şekilde zekatın sarf edileceği yerlere devlet harcama yapmadığı için bunun dışında zekatın verilmemesi gereken verilmeyeceği yerler. Yol yapımına otoban yapımına, köprü yapımına mesela baraj yapımına zekat harcayamazsınız. Okulların yapımına hastane yapımı diyelim devletin yaptırdığı birçok tesisler var. Sosyal tesisler vesaire. Buralara zekat parası ile harcama yapamazsınız. Zekat birinci derecede ihtiyaç sahiplerinin fakirlerin hakkı. Fakir kesime gitmesi gereken bir para. İşte bu sebeple bugünkü normal verilen vergiler zekattan sayılmaz. Zekatımızdan düşemeyiz. Ancak şu olabilir. Devlet bu vergilerin yanında zekat olarak bir fon kurar. Tamamen zekatın sarf edileceği yerlere harcanmak üzere, kontrollü şekilde zekatı alır makbuz karşılığı ve bunu gerekli yerlere, öğrencilere burs olarak mesela, fakirlere, yetimlere, öksüzlere, yetimhaneler var, dulhaneler, efendim bir takım fakirlerin düşkün evleri yerine göre buna benzer çok darda olan e, kimselere sarf edilmek üzere bu fonu işletir düzenli şekilde, oraya makbuz karşılığı verdiklerimiz zekattan düşebiliriz mesela. Ki devletin bu anlamda aldığı bazı yardımlar var. Bazı vakıflara fakirleri desteklemek üzere kontrolü şekilde oraya de fakir fukara fonu diyoruz mesela varlıklar nezdinde. Onlar toplanan parayı tamamen fakirlere çok sıkıntıda olanlara kontrolü şekilde intikal ettirmeyi taahhüt ederler. Ve bize yapılan yardımı ne kadar... Yapıldıysa onun makbuzunu ibraz ederek vergiden düşme hakkı tanınmıştır dense bir farz. 10 bin lira yardım ettiniz diyelim sosyal, oradaki yardımlaşma vakfına varlıklar nezdinde. Ve bu yerine sarf edildiğini düzenli olarak düşünelim. Bu 10 bin liralık elimizdeki makbuzu biz e, firmamızın vergisini, vergilerini öderken devlet kabul ediyorsa muhasebe kayıtlarımızda filanca varlikteki Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yapılan yardımlar vergiden düşülür gibi bir madde varsa uygulama o zaman onu biz vergi borcumuzdan düşürtebiliriz bu kabul edildiyse diğer de verdiğimiz yerde de zekat yerine geçer mesela yani buna benzer kontrollü bir alım ve harcama olursa o zaman zekat elbette devlet eliyle de alınabilir ve dağıtılabilir ki Peygamber Efendimiz zamanında Bilindiği gibi devlet eliyle, aynen vergiler gibi alınıyor, depolanıyor ve yıl boyunca fakirlere tasadduk ediliyordu mesela, dağıtım yapılıyordu. Allah Resulü Dönemdeki uygulamalar böyle oldu. Ama e, öbür şeylere e, Beytül malin diğer gelirine karıştırmadan zekat hazinesi, zekat depoları ayrı işletiliyor. Medine dışında hayvan çiftliği meydana getirilmiş mesela zekat develer, zekat koyun ve sığır cins hayvanlar için ve bunların başına çobanlar konmuş. Bunların sütünden, yap etinden yıl boyunca ihtiyaç oldukça istifade ediliyor mesela düzenli şekilde. Yani fakirlik problemini kökten çözmek için veya kontrol altından tutmak için zekat fonu kenarda çok düzenli işletilmiş. Muaz Bin Ceveli Yemen'e vali olarak gönderirken Peygamberimiz sellem, işte bazı şunları şunları bildir buyurduktan sonra oranın zenginlerinden zekatı al buyurmuş peygamberimiz şu ölçülere göre oranın fakirlerini dağıt. Yani Yemen bölgesinin zenginlerinden zekatı topla, Yemen bölgesinin fakirlerini dağıt. Bir çeşit eyalet sistemi veya federatif yapı gibi Yemen bölgesini zaten Muaz bin Cebel göre yöneteceksin? Kur'an-ı Kerim'e göre demiş. Peygamber'in sorusuna Muaz bin Cebel. Kur'an-ı Kerim'de bulamazsan demiş oradaki problemleri çözme hükmünü. Sizin sünnetinize bakarım demiş. Ona göre çözerim bunda da bulamazsan o zaman işi bilenlerle istişare ederim reyimle demiş e, muhakeme gücümle o meseleyi muallakta bırakmam çözerim buyurmuş Peygamberimiz Vallahi Allah'ın Resulü verdiği bu cevaptan son derece memnun kaldığını ifade buyurmuş mesela ve kısaca Muaz bin Cebel de Yemen bölgesinin zenginlerinin aldığı zekatı depolayarak yıl boyunca fakirlere dağıtmak yoluyla e, bir sistem kurmuş devlet eliyle bunu yapmış yani Malezya'da da bugün zekat belki 20-25 yıldan beri kurulan zekat fonu eliyle yönetiliyor. Cami imamları aynı zamanda zekatı toplama ve dağıtma konusunda aracı oluyorlarmış. Cami müştemilatlarındaki gıda deposudur vesairedir bir takım şeyler, testler meydana getirilmiş. Cami cemaatinden gönüllü olarak da bu işe katkıda bulunanlarla cami derneği gibi dernekler eliyle o mahalleden liste usulü toplanan zekatların yarısı o mahallede, köyde cami çevresinde kalıyormuş. Yarısında Maliye Bakanlığı zekat fonuna alıyormuş toplanan zekatları ve yıl boyunca mesela bütün öğrencilere burs diyelim. O kaynaktan dağıtılıyor. O dernek bu vakıf için öğrenciler oradan buradan burs aramak yerine doğrudan doğruya kamu muhatap oluyor. Maliye Bakanlığı'nın elindeki zekat fonundan Bila bütün öğrenciye burs dağıtılıyor. İlimle uğraşıyor çünkü bu kesimler. İslami kesimin öğrencisine, böyle bir ilimle uğraşan öğrenci kesimine zekatın verilmesi tabii ki en uygun olan yerlerden. Mesela bu şekilde Suudi Arabistan'da da şu anda bütün yüksek öğrenim, üniversite öğrencilerine 750-850 riyal kadar aylık burs veriliyor mesela. Bütün öğrencilere, kralın oğlu bile baş bursa eğer. E, bu bursdan yararlanabiliyor. Yabancı öğrenci o da yararlanıyor. Yani fakültelere kaydını yaptıran kim olursa olsun bu öğrencilere şu anda Suudi Arabistan 700-800 riyal dolaylarında burs veriyor. 150 riyal kadar yurt ve yeme içme masrafı oluyor öğrencinin. 1980'de Riyad'da bulunduğum sırada bunları yakından izlemiştim. Dolayısıyla e, yani geride 600-650 riyal Öğrenciye kalıyor harçlık olarak. 2. 3. ay ayda araba bile alabiliyor bir öğrenci Suudi Arabistan'da. Yani 11200 riyale 3 5 10 yıllık kullanılmış arabalar var. Yani 3 5 7 yıl kullanıcı zaten Araplar e, yenisini alıyorlar, eskisini satacak e, insan arıyorlar çok çok ucuza. Öğrenci e, ise 3 5 7 yıl kullanılmış ama 10 yıl daha rahat kullanılacak Japon arabalarını, Avrupa arabayı rahat alabiliyor mesela. Hangi kaynaktan Büyük bir ihtimalle Suudi Arabistan'da da zekatın e, fonundan bunların ödendiğini düşünmek gerekiyor. Çünkü şu anda e, resmi şirketlerin, firmaların falan bilanç olarak e, yani e, zekat hesaplamalarında yüzde iki buçuk olan zekatın yarısını, yüzde bir e, nokta yirmi beş kadarını e, devlet eliyle alıyor. Diğer yarısı konusunda serbest bırakıyor firmaları Suudi Arabistan'da e, iki uygulamada ve bu, kan, bu kaynaktan burslar da verilebiliyor ve diğer yardımlar da yapılabiliyor. Yani hülasa bunun gibi devlet bu işi ele alır ve gerçekten bir zekat fonu meydana getirilebilirse buna benzer ülke çapındaki yardımlaşmalara katkıda bulunabilir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor müştehit imamların kendi dönemlerindeki şartlar bugün, bugün oranla değişmiştir. Ahkamın güncellenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Tabi hükümlerin gerçekten de zamanın değişmesiyle, gelişmesiyle yeniden ele alınması gereken konular hemen sahabe döneminde başlamış. Mesela Hazreti Ebu Bekir döneminde müellefe kulübe zekat konusu hemen tartışma konusu olmuş. Hz. Ebu Bekir'e iki tane müellefe kulüptan olan kişi gelmiş. Zekattan pay istemişler. Bize demişler Resulullah döneminde zekattan pay veriliyordu. Bunlar fakir de değil pek. İslam'a kalbi ısındırmak istenen bir sınıf var yani. Hazreti Bekir peki demiş peygamberi verdiğine ben de verebilirim. Bir belge düzenlemiş zekat deposundan veya ilgili yerden zekat almaları konusuyla alakalı. Şura heyetinin imzaları da onların da haberdar olması açısından gerekiyormuş. Hazreti Ömer'e göndermiş şura üyesi olarak. Ömer de onaylasın demiş. Hazreti Ömer'e gelmişler bu iki kişi. Ya yani Ömer böyle böyle. Biz müellefek kuluptanız Peygamberimiz bize zekattan pay veriyordu. Ebu Bekir bu belgeyi imzaladı. Sizin onayınız gerekiyormuş. Hazreti Ömer belgeye bakıyor. Tabi yüklüce biraz. İstenen miktar belli. Siz bunu diyor ne sıfatla istiyorsunuz? Allah Resulü döneminde evet verildi biliyorum ama niçin verildi bunu düşündünüz mü diyor. Bu iki kişiye. Bu bir çeşit sus payıdır diyor sizden zarar gelmesin diye bir çeşit sus payı gibi peygamberimiz zamanında verildi. Sizden çekiniyordu peygamberimiz. Zarar verirsiniz diye. Fakat şimdi biz güçlendik diyor Hazreti Ömer. Eğer kendinize güveniyorsanız kılıcınızı çekin karşımıza karşımıza çıkın. Ve ben diyor size zekat verilebileceği kanaatine değilim. Şartlar değişti diyor. Ellerindeki kağıdı da alıp yırtıyor. O iki kişi Ebu Bekir geliyor. Ya Ebubekir, Bekir, halife sen misin Ömer mi? Böyle böyle bize şunları söyledi. Hazreti Bekir, siz şimdi gidin ben Ömer'le görüşürüm diyor. Bunlar oradan ayrılınca Hazreti Ömer'le ilk toplantılarında Hazreti Ömer, Ya Ebubekir Bekir diyor, evet Allah Resulü döneminde bunlara zekat verildi ama bu bir çeşit sus payıydı diyor. Bunlardan gelen zararı engellemek için Peygamberimiz bunlara bir hak veriyordu. Hakları olmadığı halde. Fakat bugün diyor şartlar değişti biz güçlendik. Bunlardan çekinecek tarafımız kalmadı. O yüzden bunlar müeveye kulüp oldan, olmaktan çıktı. İslam ısınacaklar, ısınırlar. Isınmayacaklarsa karşımıza geçerler hesaplaşırız diyor. Ve Dolayısıyla müeveye kulübe zekat verme uygulaması Hz. Ömer'in bu müdahalesiyle askıya alınıyor. Tabii ki tamamen ayet-i kerimenin hükmü nesledilmiş, kaldırılmış anlamında değil. İleride ihtiyaç olursa desteklenmesi gereken İslam'a ısınması düşünülen bazı kimselere zekat fonundan veya bu niyetle yardım yapılması yine elbet ayet-i kerime duruyor. Tevbe suresinin 60. ayet-i kerimesindeki müelev kulüp maddesi orada duruyor tabi ki. İhtiyaç olduğunda şartlar değişir de veya bazı ülkelerde Mölefe kurup şunlardır denirse onlara da zekat verilebilir. Mesela bazı Emevi halifelerinin Harun Reşit gibi bazı o zamanki rahiplere sırf İslam'a sınacakları ümidiyle önemlice zekat fonundan yardım yaptığı da biliniyor. Yani bir sıcak ilişki meydana gelsin. İslam'a zarar gelmesin kendilerinden. Ve ileride belki kendi kitlelerinden veya kendilerinden İslam'a e, girenler olur ümidiyle onlara zekat fonundan ihtiyaçlı olduğu bir zaman, tabi ki talepte bulunuyorlar, sıkıntıya düştükleri bir zamanda onlara zekat desteği bulunduğuna dair kaynaklarda bilgiler de var. Hulasa bunun gibi zamanın değişmesiyle doğrusu bir takım şartlar e, yeni, e, yeni uygulamaları gerektirmiş. Bunun e, bir hayli örnekleri vardır. Mesela Yememe Valisi. E, Hz. Ömer valisi, valisine kısaca oraya gidince bir e, Musevi kızla evlenmiş Yahudi han hanımefendiyle oranın valisi e, fakat bu tabi şuyu bulmuş orada bazı Müslümanlar bundan hoşnut kalmamış Hz. Ömer e şikayet etmişler demiş ya, Ömer gönderdiğim vali böyle böyle bir evlilik yaptı biz demişler bundan hoşnut değiliz Hz. Ömer mektup yazmış valiye esinden ayrılacaksın Vali cevap vermiş, ya Ömer bana haram mı demiş. Ehli kitap bir hanımla bir Müslüman erkek evlenebilir. Ayet var bu konuda. Bu nikah benim kanaatimle geçerlidir. Eğer bu hanım bana haramsa, ayrılayım ama helalsa, Kur'an-ı Kerim'in şu ayetine göre, ben demiş onunla evlendim, evliliğimin devam etmesini arzu ediyorum. Hazreti Ömer ikinci gönderdiği mektupta, işte onların iffetsiz olana düşmesinden korkarım yanında, Müslümanlara kötü örnek olma, özelliği var ve Müslüman hanımların ikinci plana düşmesinden endişe ederim. O yüzden bu mektubu elinden bırakmadan ayrılmanı istiyorum demiş mesela Hazreti Ömer ve Huzeyfe ondan sonraki üçüncü mektubun azil mektubu olacağını tabii ki valilikten alınma mektubu olacağını hissedince de gerekeni yapmış diye kaynaklarda zikredilir. Yani buna benzer zamanın şartlarının durumuna göre uygulamaların meydana çıktığını da görüyoruz ve biliyoruz. Yine mesela Beyt dediğimiz peygamberimizin en yakınlarına, çocuklarına, torunlarına ve yakın en yakın akrabasına Beyt diyoruz. Bunlara peygamberimiz zekat yasaklamış. Siz demiş, e, zekat size caiz değildir. Zekat almayın. Ama Beytül Mal'den bunlara pay ayrılmış ihtiyaçlı olanlara. Onlar paylarını alıyorlar. Ne zamana kadar? Emevilerin belli bir dönemine kadar alıyorlar. Ondan sonra Beyt'e karşı olan bazı e, husumetler, e, soğukluklar sebebiyle Beytülmal'den onlara verilen tasat kesiliyor. ve Bir kısmı sıkıntıya düşmeye başlıyorlar. Fakir düşüyorlar yani. Ama Peygamberimizin hadis-i şerifinde zekat yasağı da var. Nasıl desteklenecekler? Kim yardım edecek? İmam-ı Azam Hazretleri durumu inceliyor. Şartlar değişti diyor. Allah Resulü evet onlara zekatı yasakladı diyor. Kendi ehli beytinden olanlara zekat almayı yasakladı ama o gün bunların hakkı hazineden veriliyordu. Bugün verilme hale geldi. bunlar mağdur durumdalar. Yardıma muhtaç hale düştüler. O yüzden şartlar değişti. Ben zekat verilmesi kanaatindeyim diyor İmam-ı Azam fetvayı veriyor. Bundan sonra eee Hazreti Ali evladına ve Ehlibeyt'ten olanlara, tabii sıkıntıya sıkıntıya düşenlere diyelim. E, zekat hazine, zekat fonundan da ya da zengin olanlar zekat e, borç yükümlülüklerinden e, de yardım etmeye başlıyorlar. Yani bunun örnekleri hülası çok. Zamanın şartların değişmesiyle bir takım hükümler yeni duruma göre gözden geçiriliyor. Yeter ki e, bunu çözen o konuya müdahale eden ve yeni fetva'yı veren kişi buna ehil olsun. Fakih olsun. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi, Abdullah bin Mesud gibi Efendim Hazreti Aişe gibi e, dolayısıyla Abdullah bin Ömer gibi fakih ve müştehit derecesinde ya da mezhep imamları örneğinde olduğu gibi, İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Ebu Yusuf ya da İmam-ı Şafi gibi fakih ve müştehit derecesinde olsun. Bunlar bu konuya, bir konuya el attığı zaman arka plandaki derilleri dikkate alarak, ayetleri, hadisleri ve bütünü dikkate alarak e, fetvayı verirler ve buna itibar edilir tabii ki. Bu olmuş önceki yüzyıllarda, günümüzde de e, ehil olan varsa yeryüzünde bu konuda, söz sahibi olan ve yeni problemi, bağlantıları kurarak çözme konusunda ehliyetli, ehliyetli denirse, günümüzdeki bir probleme de el atılır ve çözüme kavuşturulabilir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, günümüzde resmi nikah, imam nikahından önce mi gelir, neden imam nikahı gereklidir diye sormuş. Şimdi evet günümüzde bildiğimiz gibi önce resmi nikahı aktediliyor, ondan sonra din nikah serbest medeni kanuna göre. Şin sağlama bağlanması açısından resmi nikah bir Ondan sonra din nikah buna ilave ediliyor. Peki resmi nikah şahitlerin huzurunda kalabalık kitle önünde yapıldığına göre din nikahına gerek var diyebilir miyiz? diyemeyiz? Neden diyemeyiz? Çünkü resmi nikahta aranan şartlarla din nikah şartlar arasında bazı farklar var. Bilindiği gibi. Mesela diyelim süt akrabalığını bugün medeni kanun dikkat almıyor din ayrılığına dikkat almıyor. Yani Müslüman bir hanım kardeşimiz ateist birisiyle veya ehli kitaptan birisiyle evlenmek istese bu genelde tarihi tahammüle göre geçerli bir nikah sayılmayacaktır. Mesela din ayrılığı sebebiyle. Dolayısıyla iki süt kardeş evlenme durumuna geldiler diyelim mesela. Bir hanımefendi komşunun çocuğuna Küçük yaşta annesi hastalandığı için 3-5 gün 10 gün süt emzirmiş. Bu biliniyor mesela. Kesin süt akrabası olduğu belli. Ama nesep akrabalığı yok. Bugün kanunlara göre bunlar evlenme noktasına geldilerse, başvurdularsa, belediye başkanı, belediye ilgilisi, nikah memuru bunu engelleyemiyor. Ve nikahı kıymak zorunda. Ama İslam'a göre o nikah caizdir değil, geçerli de değil. Kesin süt akrabası olan bir kişiyi, süt kardeşi olan kişiyi, bir kimse nikahlarsa, bu nikah geçerli olmaz mesela. İşte buna benzer hulasa, iki nikah arasında bazı şart farklılıkları bulunduğu için din nikahın kontrol olarak devamında fayda var, devam etmelidir yani. O zaman resmi nikah aktedildikten sonra, din nikah eğer nikahın şartlarında bir bozukluk yoksa, eksiklik yoksa, işte daha önce aktedilen bu. Resmî nikah aynı zamanda İslam'a da uygundur diye bir çeşit imamın e, din görevlisinin onaylaması anlamına da geliyor. Yani akteden bu resmî nikah aynı zamanda İslam'a da uygundur. Bunlar akrabalık bakımından süt kardeşliği itibariyle ve inanç yönüyle aralarında bir engel yoktur. E, şahitlerin önünde biz de bunların evliliğini onaylıyoruz manasında ilave bir nikah olarak din nikahı devam ettirmek gerekiyor. Tabi önce din nikahı aktedilmesi tavsiye edilmiyor ama her nasılsa bu olduysa resmî nikahı da bunu pekiştiren sağlama bağlayan, resmileştiren bir muamele olmuş oluyor. Yani her iki nikahında kendine göre bir değeri var ama gönül arzu eder, bunlar birleşsin. Dolayısıyla köyde diyelim muhtarın nikah kıyması yerine, imam efendinin nikahı kıysa ne olur? Şu anda muhtar yarı memur aslında. Onlarda bir Ücret almaya başladılar kamudan, devletten ama tam memur, personelde değilim. Yani bildiğimiz devlet memuru hükmünde değiller ama imam bildiğimiz devlet memuru hükmünde, kadrolu imamları kastediyorum. Devletin resmi görevlisi, resmi memur yani, imamdan, şey, muhtardan daha güçlü. Kamu nezdinde memuriyet görevi var imam kardeşlerimizin, o niye nikaha kıymıyor? Yani yine zararı yok muhtarın şeyinde kıyılsın, defterler muhtarın e, muhtarlık elinde bulunsun, nüfus kütüğüne oradan yazışmalar olsun falan. Ama e, sembolik olarak imam efendi nikahta hazır bulunsa muhtar da bulunsun kamu görevlisi olarak veya şahit olarak o beldenin en önde gelen kişisi olarak muhtar şahit olsun aynı zamanda, caizdir zaten. İkinci bir şahit daha eklensin buna nikahlar kıyılsın desek bir farz, kıyamet mi kopar kopmaz bir şey de gerekmez. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bunu yıllar öncesinden serbest bırakmış. İsteyen demiş kiliseye gider. dilekçesini papaza verir. Efendim ilgili belgeler papazın elinde toplanır. Nikah kilisede kıyılır dini merasim çerçevesinde. Resmi belgeler, onaylanmış belgeler nüfus kütüğüne intikal ettirilir demiş. İsteyen de hiç kiliseyle ilgilenmeksizin bir otel lobisinde diyelim düğün salonda yani, ee, bildiğimiz meden nikah dediğimiz şekilde nikahını kıydırır. Belgeler e, görevli nikah memuru eliyle orada onayla el attırdıktan sonra, şahitlerin imzaları falan aldıktan sonra yine nüfus kütüğüne intikar ettirilir. Nüfusta bunlar birleşir demiş Amerika Birleşik Devletleri mesela. Dolayısıyla isteyen kilisede, isteyen dışarıda, istediği yerde nikah akledebilir diye serbest bırakılmış. Amerika Birleşik Devletleri uygulamada. Diğer şeylerde de mesela Yunanistan'da önce din nikah kilisede aktarılıyor. Ondan sonra resmi nikaha dönüştürülüyor Yunanistan'daki uygulamaya. Farklı farklı uygulamalar var. Yani Türkiye'de de buna bir düzen vermek, üzerine kafa yormak zor olmaz aslında. Dediğimiz gibi şu anda din görevlilerinin ciddi bir devlet görevlisi, devlet memuru olmaları bu konuda bir avantaj. Ama ben illa belediyenin ezine nikahı kıydırmak istiyorum. İmam Efendi önüne gitmem diyen de çıkarsa o zaman belki Amerika'da birleşik Devletleri'nde olduğu gibi nikah mevurunu davet eder İmam Efendi yerine. Ee, şehirden gelecek veya muhtarı terdi edecekse neyse nikah ona da kırdı, kıydırabilir. Böyle istinai bir madde konur yani. arz eden de o tarafa nikahını kıydırsa bir şey de gerekmez. Başka bir kardeşimiz hocam diyor. Bir mezhebi benimsemeksizin mezhepler arasında istediğimiz görüşü seçip alarak uygulayabilir miyiz? Şimdi hiçbir mezhep benimsemeden ben mezhepler arasında işime geleni alırım, işime gelmeni bırakırım dersek bunu hangi yetkili yapacağız? Hangi bilgiyle? Şimdi bunu yapabilmek için müştehid derecesinde olmak lazım. Hatta mutlak müştehid belki. Yani şu andaki mezhep imamlarının da üzerinde ben dört mezhebin haricinde bütün hüküm ayetlerine hakimim. Hüküm hadislerini ayetlerle bağlantılı biliyorum. Mezheplerin görüşlerini de inceledim ve bunların üzerinde ben yepyeni yeni bir görüş ortaya koyacağım dese bir kimse. Diyebilir mi bu? Kolay bir iş değil. Yani böyle bir çok büyük bir müstehit bir alim meydana gelse yeryüzünde, gerçekten de ilmi buna müsaitse yani üzerine çalışıyor diyelim ama böyle bir şey yok. Yani şu anda elhamdülillah mezhepler konuları bütüncül olarak ele almış. Hele Hanefi mezhebi geniş mevsud gibi 30 ciltlik bir eserde bütün ne ararsanız Fıkkın bütün konularını hem de delillerini zikrederek arka plandaki dayandığı ayeti, hadisi, mezhep görüşünü Hanefi üzere yazılmakla birlikte diğer mezheplerin de o konudaki farklı görüşlerini ele alarak tartışan, sonuca bağlayan e, bir üslup kaleme alırmış. Mefzut isimli eser mesela. En önemli fıkıh kaynaklarımızdan. Şimdi dolayısıyla e, bunların da fevkine, fevkine çıkarak ben bu işi yaparım diyen Mutlak müştehit, onların da üzerinde daha da mutlak bir müştehit var mıdır? Biz böyle birini göremedik. O yüzden mezhepler esas alınır. Ama söylediğimiz gibi zamanın şartlarına uyarlama, güncelleme, diğer mezheplerden görüş alma ihtiyaç duyulan yerlerde, kendi mezhebine mal etme tercih erbabı deniyor buna. Tercih yapabilen fakirler yani. Bir mezhebinin görüşünü alıp kendi mezhebine mal etmek yoluyla fetva vermek. İşte hanımların yolculuğu konusunda olduğu gibi mesela hanımefendi hacca gidecek zengin ama hiçbir akrabası yok kafile içinde ama kafile güvendi. Onu gerçekten hacca götürecek getirecek yol arkadaşları da var. akrabalarını hanım kardeşlerim, kardeşler, akrabaları var. Halası, teyzesi veya ablası gibi kişi var ama erkeklerden hiçbir akrabası yok ama hanımlardan birlikte hareket edeceği arkadaşları var diyelim. Hacca gitmek istiyor. Hanefi mezhebi gidemez diyor. Fazla olmaz üzerine diyor mesela. Yanında ille erkek bir akrabası olursa yolculuk yapabilir anlamında. Fakat Şafii mezhebi gidebilir demiş İmam-ı Şafii. Dayandığı da Adibin Hatem hadisi. Yine Buhari hadislerinden. iki mezhep arasında buna benzer bir görüş farklı meydana gelmiş ve günümüzde hanımlar tahammül halini almaya başladı. Yolculuk yapıyor. Otobüs yolculuğu yapıyor. Tren yolculuğu yapıyor. Hanım kardeşlerimiz 50-100 kilometre 300 kilometre Yere rahatlıkla gidiyor, ee, uçak yolculuğu yapıyor herki tek başına, hiçbir tanıdığı olmasa bile uçağa biniyor hanımefendi, Yeşilköy havalandan, efendim e, Köln havalanında iniyor, orada babası, abesi karşılıyor mesela veya hanımefendi ise kocası karşılıyor yerine göre. Şimdi dolayısıyla uçağın içinde hiçbir tanıdığı olmaması önemli değil, ifed güvencesi var mı var ve diğer güvenciler hukuku korunuyor yani uçakta ve dolayısıyla gideceği yere de makul süre içinde ulaşmış oluyor mesela. Hanefi mezhebi yok diyor. Yanında 90 km uzağa gidecekse yanında bir mahrem olacak diyor mesela. Şimdi bunu derken de tabii ki bunun İmam-ı Azam'ın Hanefi mezhebi kendisi söylemiyor. Bir hadis-i şerif, hadis-i şerife dayanarak söylüyor. Latüsa'l-mer'eti fevka, latüsa'l-mer'etu fevka sırastayami lema'di rahim mahremin hadisine dayanarak söylüyor. Yani Allah Resulü bir kadın üç günden fazla uzak yere yolculuğa çıkacaksa, yanında mahrem olmadıkça yolculuğa çıkmasın veya yolculuğa çıkmaz buyuruyor mesela. Bu hadisi kuvvetli bulmuş. Hanefi mezhebi bunu ölçü almış. ve Gerçekten de yol güvenliği olmayan yerler için doğru bir yönüyle ama Peygamberimizin Buhari hadisinde, Adi bin Hatem hadisinde Allah nası öyle bir zaman gelecek ki bir kadın J kentinden diyor da İran tarafındaki bir şehir kalkıp tek başına diyor atıyla veya devesiyle e, Mekke'ye, Kabe'ye muazzamaya gelecek, evet. haccını yapacak Allah'tan başka kimseden korkmadan memleketine dönebilecek buyuruyor. Yani ileride bu şekilde güvenli bir yolculuk yapılacak, zaman gelecek diyor Adi bin Hateme peygamberimiz. Ama şu anda bu yok diyor, demek istiyor yani. Şu anda bir kadın evet uzak yolculuk yapamıyor ama günü geldiğinde yapacak anlamında Haber vermiş peygamberim İşte bu hadisin tecelli ettiği yerler diyelim güven olan ama güven ortadan kalktığı anda da yolculuk tabii ki biter. Erkek için bile tehlikeli olan yerler var bugün. İşte savaş bölgesi olan Suriye'dir Irak'tır Tehlike olan bir yere bir erkek otobüs yolculuğu yapayım dese bugün erkek bile korkar ya da yolculuk yapmak istemez ya da ısım akraba, eşinden, dostundan bu konuda bilgi alması gerekir. Acaba risk, tehlike var mı bu yolculukta? Kadın nasıl yolculuk yapsın mesela? Bu duruma göre bunu şartlar belirliyor. Eğer yol güvenliği varsa illet demek ki yol güvenliği. Bu sağlandıysa hanım yolculuk yapabilir şekilde Şafii Meslemi'de fetva verilmiş ve günümüzde de buna göre şu anda amel edildiğini biliyoruz. Kız öğrencilerimiz üniversitelerde 100-200 kilometrelik yerlerden 300 kilometrelik bir şehirden İstanbul'a, Bursa'ya, diğer yerlere mesela rahatlıkla ciddi bir firmanın otobüs biletiyle, hızlı trenle gidiyor. Hukuku da korunuyor yollarda. Hiç tanıdığı olmasa bile o firma onun için bir güvence oluyor bir bakıma. Hakları korunuyor. Yolda bir kaza olsa, bir arıza olsa falan firma gerekeni yapıyor. Bir arabanın yerine başka bir araba veriyor. Başka şekilde yardımcı oluyor mesela. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin hakları korunup korunmadığına bakıyoruz. Bir yolculuk yapabilir diyoruz. Kime göre? İmam Şafii'ye göre. Ama sadece bu görüşünü aldık İmam Şafii'nin. Hanefi mezhebine bunu hamlettik. Yani Hanefi mezhebine mal ettik diyelim mesela. Sadece bu konuyla sınırlı olmak üzere. Yani bunun gibi hülasa mezhepler arasında e, tabii görüş alışverişleri her zaman olmuş. Bundan sonra da olacaktır. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinizde hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.